Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz Ölüme hazırlanma Ölüm nedir? Allah'a tarabili koronu keriminde Bismillah Külli nefsin Zâikatun mevhut Külli nefsin Bütün nefisler Bütün canlılar zâikat mevüt ölümü tadıcılardır. Yani ölümü tadacaklardır. Mevlamız buyuruyor. Allah-u Teala'nın koyduğu bu düzen, bu kural tabi böyle devam edecek. Bunu kimse değiştiremez, kaldıramaz. Her canlı, her insanda ölecek, ölümü tadacak. E durum böyle iken yani bir ölüm gerçeği varken her insanda öleceğine göre ölümü hatırlamamız gerekiyor ve ölümden sonrasına da hazırlık yapmamız gerekiyor. Ölmek insanın elinde değil. Nasıl ki yaratılmak Doğmak, dünyaya gelmek elimizde olmadığı gibi dünyadaki yaşamımız da elimize değil. Hep Allah Teala takdir buyurmuş. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de: Esme ve ma en lesin ente muhte illa kitabem müecela velam yürür. Ve ma kiane linefsin nefsin en temuta. Hiçbir nefsin elinde değil ki ölmek elinde değildir. Yani hiç kimse ben öleceğim dese de ölümü ise de ölmek elinde değildir. İlla bi'znillahi ancak Allah Teala'nın izin vermesiyle, iradesiyle kişi ölebilir. Aklımıza burada bir soruşa takılabilir. İntihar olayları oluyor. Kişi canına kıyıyor, öldürüyor ki bu nasıl oluyor? Bu da Allah'ın takdiriyle işte. Böyle. Eğer intihara karar veren kişinin Allah'ın takdir ettiği eceli gelmemişse yine ölemez. Ya intihardan vazgeçer son anda canın gelir ya da intihara teşebbüsle bulunduğu halde başarılı olamaz. Yaralanabilir şu olabilir bu olabilir yani kişinin ölmesi o kişi istese bile elinde değildir. Allah'ın takdir Mevlamız buyuruyor kitaben müeccela kitaben maslar mefur anlamında mektuben demektir insanın da eceli yazılmıştır müeccela vakit olarak Allah bunu takdir etmiştir işte bu gelmeden insan demek ki ölemez de nice hastalar vardır yıllarca yatar yatağa bağımlıdır ölmek ister ölümün bir kurtuluş zanneder ama istemek ölüm gelmiyor tabii peki ölmek elimize değil Allah'ın bu takdiriyle oluyor bu takdir de ulema-i göre nefes sayısıyla oluyor İnsanın yaşam takdiri, nefes sayısı ile, böyle yıl, ay, gün, saat, saniye değil. İnsan nefes sayısı ile insan yaşamı yaşamadır. Bir kimsenin sayılı nefesleri tükendi mi, o kişi son nefesini bir alıp verdi mi, eceli de gelmişti, ölü gider. Peki bir insan ölmek istemese, yaşamak istedi insan dünyada. Yaşayabilir mi? Elinde mi bu? O elinde eline değil. Allah tabi Elyamımız buyuruyor. Cuma ayet 8'de. Es-Sizebillah. Kul innel mevtellezi tefirruna minhu Elyamımız buyuruyor. Kul, abi Muhammed'im onlara söyle. اِنَّ الْمَوْتَلَّذ۪ي o ölüm ki فَفِرُّنَ مِنْهُ ölümden kaçarsınız ölüm istemezsiniz Mevla buyuruyor tabi öyle insanlar var ki hayatı tatlı görürler yaşamak isterler rahattırlar dünyada فَاِنَّهُمْ مُلَاقِيْكُمْ Mevla yürüyor, siz ölmek istemeyenler Ölümden kaçamlar, ölümden kaçarsınız ama ölüm size kavuşur, yakınıza yapışır. Tüm ondan sonra da ile alim ve şehadeti, türadüne geri çevirirsiniz. İlahi alimil gayibi ve şehadeti gaybı açıkça her şeyi bilen allah büyüküm, Teala'ya döndürülürsünüz. Dünyada ne amel yapmışsanız Allah bunu size mahşerde haber verecek. Hesaba çekeceksiniz. Doğum ile ölüm arasına dünya hayatı deniyor tabi doğmak elimiz değil bunu biliyor Elimize değil doğduk isteğimiz dışında bu dünya alemine gönderildik gönderildik tabi burası bizim gerçek vatanımız değil burada muhakkak bir zaman gönderildik Hz. Dün Ömer şöyle buyuruyor Hz. Abla İbni Ömer, Hz. Ömer'in oğlu, Hz. Abla şöyle buyuruyor, bir gün diyor, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, benim diyor, omuzuma tuttu, omuzuma tuttu, Fekale, bana şöyle buyuruyor, diyor, Kün fiddünya garibün ev garibün ev'abirü sebilin. Bana şöyle buyuruyor, Ya Abdullah bin Ömer, bu dünyada, bir garip gibi olduğu. Dünyada garip gibi. Ol. Neden insan bu dünyada aslında gurbette. İnsan asli gerçek vatanı cennetti. İnsan şeytanmış. Peygamber böyle buyuruyor. Kendine bu dünyada gurbette bil kendini burada garip bil. Bir garip gurbette yaşayan, uzakta gurbette yaşayan bir garip. Yaşadığı yerde, orada kalıcı olmadığına göre, orada yerleşme karar vermediğine göre, orada büyük bir şey girişmez böylece. Daha çok gerçek vatanına kazandığını gönderir kişi. Ev a birisi bilin ya da pagan biri bir gibi o pagan yolcu ya yolcuyu o böylece. Bir insan demek ki. Ölmek, insan ile olmadığı gibi ölmemek, ölümden kaçmak da insana bir yara sağlamıyor. İnsanın Allah'ın takdir ettiği vakit geldiği zaman insan ölmeye mahkum ölecektir insan. Peki bir insan nerede öleceğine kişi buna karar verebilir mi? Hayır veremez. Allah-u Teala buyuruyor. Lokman Suresi ayet 34'te Sebilla Ve ma tedri nefsün beyi erdın temud Mevla buyuruyor. Ve ma tedri nefsün hiçbir nefis hiçbir canlı bilemez. Beyi erdın temud hangi yerde öleceğini bilemez Mevla buyuruyor. İşi aniden bir işi çıkar, canı sıkılır, mecbur kalır, elinde olmadan kişi bir yere gider. O kişinin ecilerin nerede gelecek, onun canları alınacaksa orada ölür Yani kişi isirde ölemez de. hastaneye gider, trafik kazası olur, nizi yabancı uyruklar asya tarafından kasarı oluyor. Gurbette ölüyorlar Demek ki insan nerede öleceğini de bilemiyor, samı da bilemiyor Yalnız bir gerçek var tabii. Her canlı yani her insan tabi korun insan olduğu için demek ki her insan yanında açısı hepimiz muhakkak ki kesinlikle öleceğiz Mustahemdir. Ölüm bize gelecek, öleceğiz. Evet işte ben ölmek istiyorum? Hatırlamak istemiyorum. Hayır, öleceğiz Mustahemdir. Hatırlarsak bu bizim yararımıza olacak. Neden? Ölümü hatırlayan kişi dünyada kötülük yapamaz. Kimseye zulüm baskıyı yapamaz. Kimseyi alatamaz. İbadet elden gelene kadar çoğaltma çalışır. Ölümü hatırlayan kişi. Bu için buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, zikrül mevhidiz sadakatül. Ölüm hatırlamak da bir nevi bedenin sadakasıdır. Yani bir kişi aynen bir fakire yoksula sadaka verir gibi kişi bundan seb oluyor. Demek ki ölüm hatırlamak da o da bir ibadettir. Onun bir sevabı vardır. Kişi bilinçli olarak ölümü hatırlarsa gerçekten kişinin hayatı çok değişir. Bir Müslümanın biri Müslümanmış elhamdülillah. Namazını da kılıyormuş. Fakat İslam'ı tam yaşayamıyormuş. Bu günahlara gidebiliyor, gafil olabiliyormuş, Allah-u Teala'ya tam kul olamıyormuş. Bir gün düşünüyor, çevresine bakıyor, biraz şöyle hayalen geriye doğru gidip bakıyor, e burada kimler kimler var da çevrende düşünüyor. Kardeş. Falan kişi ne oldu? Öldü. Falan teyze öldü. Pera amca öldü. Diyor. Hatta kendi yaşıtları, arkadaşları öldü. Kenin daha küçüklerine düşünüyor. Onlar işte ölenler de var. Ediyor sıra bana da gelecek. Peki ne oldu bunlar diyor. Koşuyorlar, koşuşturdular. Bir heyecan, hatta kavga, dövüş, tartışma yaptılar. Sonunda Çocukların aynen oyunları gibi. Şimdi üç beş bir araya geldi mi çocuklar oynar tabii çocuklar. Yalnız mı sıkılır. Bir araya gelince oynarlar. Ama oynarken o kadar hırslı oyuna dalarlar ki kavga, gürültü, sövme, terleme, yorulma, bağırışma, darışma aralarında bunlar olur böylece sonra oyun bırakılır elle bir şey kalır mı hiçbir şey kalmaz böyle. dünya tabi bunun gibidir İşte bir müslümanın biri bu şekilde düşünüyor tefekküre dalıyor ölümü hatırlıyor fakat bir türlü nefsi nefsin maresi buna isyan ediyor yani nefsi ölümü pek benimsemiyor. Ölümü ne kadar kabullense de ama ölümü çok çok uzak görüyor ölümü. Bu kişi ne yapıyor şimdi? Ölümü tam gönle yerleştirmek için. Çoğu çocuğunu bir yere gönderiyor. Tabi eski evler genelde kerpişten ve döşemeleri, tavanları toprak oluyor. Bu kişi odanın ortasına bir çukur kazıyor. Tam mezarın çapında. Eni boyu tam mezarın çapında odanın ortasına mezarı kazıyor. Tam da mezar derinliğinde. Sonra çarşıya gidiyor bu kişi kefende alıyor. Gerçek kefende alıyor eve geliyor kendi kefeni kesiyor. Çoğulsun bir yere göndermiş bir zaman kalmaları için. Eski tabii insanlar oturdu evleri tenhaviş böyle. E, geceler karanlık oluyor, ıssız, sessiz oluyor geceler. Bu kişi yasla sonra oturuyor. Şöyle ölüm hatırlıyor, ağıt hatırlamaya çalışıyor ama nefsi gaflette. İşte bir yere katı hal var. ...tam nefsi buna... ...ölümü tam benimsemiyor... sevmiyor inanamayan bu parça... ...uzak görüyor ölümü... ...bu kişi... ...kalkıyor... banyoya görüyor... ...bir kusaptalığı yıkanıyor... ...ondan sonra... ...şöyle ama... ...kene kene tefekkür ediyor... ...ben öldüm... ...işte beni yıkadılar diyor... ...sonra kullanıyor ...kefen yatıyor kefenin altmışına giriyor aynen kefe şeklinde gömleği giyiyor diğer kısımın üzerine tamamen sarılıyor Bu kişi kalkıyor gecenin karanlığında ışığı kandili söndürmüş mezara girip yatıyor tam gerçek mezar çapında toprak gerçek kefeni giymiş çırır çıplak kefen içerisinde karanlıkta mezara yatıyor yatıyor ama nefsi şimdi korkmaya başlıyor. Gecenin yarısı hiç yok sessizlik, karanlık. Kefen içerisinde, kefen içerisinde, gerçek mezarda, mezarda, tam mezarda korkma başlıyor nefsiye. Aman kalk, aman kalk, şimdi, şimdi bir heyecan, korku ürperdi. Kalk diye. Şöyle diyor nefsine, ey nefsim Evet şu anda kalkabilirim. Gerçek ölmedim. Kalkabilirim. Eli ayağım tutabiliyor. Ama bir gün gelecek belki yarın, belki bu gece diyor. Ama bir gün gelecek azayir canımı aldığı zaman gerçekten öldüğüm zaman işte beni yıkayacaklar beni bu kefene saracaklar, beni böyle mezara koyacaklar Üzerimi örtüp dostlarım gidecekler. O zaman kalkamayacağım. ben çıkamayacağım. Bu gerçek olacak. O zaman ne olacak halim diyor. Ve sanki suvar melekleri gelip kendine soru soruyorlar. Men rabbiki rabbin kim? Sanki bu duyar gibi oluyor. Öyle hali alıyor kendisinde. Muazzam işte korku baş, başlıyor. Ama Ölüme tam inanıyor. Yani ben öldüm, yıkandım, kefeni giydim, mezardayım. İşte bu gerçek ölüm bu diyor. Tam inanıyor. Sonra yavaş yavaş doğruluyor. Mezardan çıkıyor. Mezardan çıkıyor. O kefeni çıkarıyor. Normal dünya elbiselerini giyiyor. Namaza duruyor. Namaza duruyor ama bakıyor namazı başka namaz oluyor şimdi ama. Sanki ölüm yaşamış, artık gitmiş, dönmüş, mezardan geri dönmüş gibi aynen o haliyle tabi gecenin yarısında ıssız, sessiz, karanlık, kimse yok yanında, şıt gerçek ölümü yaşıyor. İçinde muazzam bir ürperti, korku içerisinde. Fakat öyle bir namaz kılıyor ki o namazı kendi de beğeniyor namazdan ama. Tam Allah kendini veriyor. O namazdan başka bir hal alıyor namazdan alıyor. O bir uyumlu, sabah uyumuyor. Hep Allah hep bir ediyor. Sonra tabi aradan biraz zaman geçiyor. Yine bak yine gaflet. Yine ölümü unutma. Ahireti unutma. yine yani dünyaya dönme. Arada bir bunu tekrarlayınca gerçekten ölüme tam inanıyor kendisi zamanla, büyük evli olan makamını erişiyor kendisi de. İşte demek ki bizler ölümü hatırlamakla hemen ölmeyiz. Yani eyvah işte hatırlamayalım, korkuyorum. Hayır. Derler ya korku ölme faydası yok mu? Hatırlamaya ölüm gelmez. Unutsak o unutmaz ama böyle. Yani biz ölümü hatırlamasak ölüm bizi unutmaz. Biz unutsak, o unutmam muhteremden. Peki, ölümden sonrası nasıl bir alem acaba? Dünyanın daha mı acaba? Peygamber şu adı şeflerinde Aleyhisselam anne karnındaki yavru Dokuz ulaşmış. Artık dünya hayatına uyum sadece duruma gelmiş. O çocuğun anda bilinci olsa ona işte oradan çık da dünyaya gel deseler şu gelmek istemezdi. İstemez. Benim yerim çok rahat der. Ana karında iki büklüğüm üç kanlık içerisinde zindan gibi yerde ama oraya alıştığı için dünyayı görmediği için görmediği için benim yerim çok rahat iyi, aman bana dokunmayın der. Peygamber öyle buyuruyor Sonra bu çocuk e, tabi isterse mi dünyaya gelince e, biraz aklı gelişir dünyayı görünce atı tabi oraya girdirmek istemez bu peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İşte aslında ahiret alemi de ki ölümden sonra aleme berzah alemi deniyor. Alem o şekilde. Yani berzah alemine göre bu dünyada çok dar, çok sıkıcı ana karnı gibi buyuruyor. Ve Peygamber bir halde şey buluyor adetleri. E dünya sicil mümini ve cennet kahpe peygamber. E dünya, bu dünya sicinlül mümini müminlerin zindanı. Bu dünya müminler için bir zindan dünya. Ve cennetül kafiri kafirlerinde bu dünya cenneti onlar içinde. Peki bu ne anlama geliyor acaba? Şu anlama geliyor muhtemdin kardeşlerim. Gerçek mümin ölümden sonra öyle bir aleme kavuşacak ki cennetten başka daha mezar alemi yani kabir alemi, berzah alemi deniyor buna. O alem göründüğü gibi değil. O kadar geniş, o kadar nurlu, o kadar tatlı ki alem kimler kimler var o alemde? Yüz küsur bin peygamber. Kim bilir kaç milyon veya milyar evliya o kadar şehitler, salihler, tekva aşıkları müminler var. Kimler kimler o alemde var? O alem o kadar geniş bir alem. Şimdi o aleme göre ve sonra cennete göre bir mümin dünyada padişah da olsa o aleme kıyasla on dünyası bir zindandır genebense. Kâfire gelince Allah korusun bir insan imansız giderse ahirete, onun kabri cehennem çukuru olacak. Kabri onu sığacak, karanlık olacak, zindan olacak, korkunç olacak. Bir kafir dünyada ne kadar fakir fukara da olsa sıkıntı çekse bile ama onun kabrine göre dünyanın için cehennet gelmiş oluyor. Bir kişi öleceği zaman ona ne yapmak lazım geliyor de Tabi hepimizin başına gelecek ama diğer bir mümin kardeşimizin başına ölüm hale daha önce gelmiş. Yakınımız olsun mesela bir komşumuz olsun. Belki. Biz ona acaba nasıl bir yardımcı olabiliriz veya ne yapmamız gerekiyor? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam bir şekilde Lekinu mevtâ La ilahe illallah Kardeşlerim Müslüm'de Kardeşlerim Sütte'den Peygamber böyle buyuruyor Lekinu mevtâ hüküm La ilahe illallah Mevtalarınıza yani ölümü yaklaşan kişiye kelime-i tevhidi telkin edin ona bunu söktü, söyleyen bir bahsediyor. Bir kişinin ölüm hali yaklaştı mı? Yaklaştı mı? Bu da tabi nasip meselesi. Herkese yatağında, evinde nasip olmuyor tabi. Kimi yolda ölür, kimi ambulansöre ölür, kimi hastaneye götürürken ölür, kimi trafik ölür tabi. Ölüm değişiyor tabi. Ama... Tabii en iyisi kişi yatağında ölürse daha daha başka bir özelliği var. Şu özelliği var, bir kişinin ölüm artık yaklaşınca onun gözleri pek göremez. Gözünün nuru alınır bundan ki o kişi dünyayı pek göremez de öbür alemi görmeye başlar kişi ölümü yaklaşınca. Artık gelenleri pek seçemez, gözü pek göremez, ama öbür alemi kalp göz açılmaya başlar, ruhu göz açılmaya başlar, öbür alemi görmeye başlar. Öğren annesini, babasını, yakınlarını, şunları, bunları, onlara gelirler. onları görmeye başlar. Yalnız öykü olan kişinin gözünün nuru gitmekle beraber Kişinin kula işitmeye devam eder. Tabii kişi normalde sağır falan değilse hayatındayken kulakları normal işiten kişi bu kişi son ana kadar koklar duyar. Duyar. Bu işi ne yapmak gerekiyor? Bir kişinin ölüm artık yaklaştığı ölüm belirtileri meydana çıkınca öncelikle o kişinin yatacağı şekil odasının durumu çok önemli. Azrail yanına bir de rahmet melekleri de gelir, azap melekleri de gelir. Rahmet odaya girmesi için odada kötü pis koku olmaması gerekiyor. Sonra odada e, resim Hele boy resimler, duvarda asılı filan böyle resimler varsa resim olan bir odaya melekler giremiyorlar. Hangi melekler? Rahmet meleklerle giremiyorlar. Bunun için odadaki kötü kokuyu gidermeli. Mümkünse güzel bir koku olmalı evde. Tabi kolay değil ama alkol olduğu için. Onun dışında başka bir koku olmalı ev içerisinde. Evde resim varsa bunlar dışarı çıkarmak gerekiyor. Sonra ölecek olan kişinin yanında, tabi kadın da olabilir, yalnız eğer kadınlar, kızlar o anda adet halinde iseler, orada olmamaları daha iyi. Melekler yanına pek sokulmazlar o anda. Ama ölecek olan kişi artık yoksa yana başkaları, tabi gerek haram değiller böyle, olması daha iyi. Sonra övecek olan kişilerin yatış şekli. İki türlü şekli vardır, yatma şekli vardır. Bir, sağ tarafına yatırılır, kıbleye doğru sağ tarafı gelir. Mesela önü kıble ise, başı böyle gelir, ayağı bu tarafa gelir. Sağ tarafı hafif yatırılır, kıbleye bakar. Eğer odanın şekli buna müsaade değilse, ikinci şık, Ayakları kıbleye gelir. O şekilde atar. başın altına hafif bir yastık konulur, yüzecek konulur ki yani yüzü kıbleye bakacak işte. Yani bakacak şekilde gelir. Sonra bir de mühim, en mühim burada ağlamak, çağırmak, bağırmak, çarmak, telaş kesit olmaması gerekiyor. Sessiz sakinlik. Çünkü ölçek olan kişi o anda artık Öleceğini bilir, öleceğini bilir. Ona çok şeyler görünür, o belirtilir anlar, öleceğini bilir. Tabi ne de olsa insan korkor anda, nasıl o gidecek? Korkar, bir heyecan olur, bir şok geçirir kişi, hele etrafında bağırma, çağırma, ağlama, mağlama oldu mu, gürültü oldu mu, bunun o kişiye çok ama çok zararı olur. O anda ağlama zamanı değildir. O kişiye yardım etme zamanıdır. Peki ne yapılacak? Ölecek olan kişinin duyacağı şekilde mümkün o kişinin sevdiği bir kişi onun yaklaşarak onun yanında kelime-i tevhidi böyle yavaş yavaş tanrı tane söyler. La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diye söyler. Ölecek o söylenmez. O duyar bunu. Eğer sar değiliz hayatında o kişi bunu duyar. En son ölecek kişi en son işimin duygusu gider. O kişi bunu duyar. Eğer övünmek üzere olan kişinin kımı kımıldayarak veya hafif sesle bu kelimeyi i tevhidi söylediği anlaşırsa fark edilirse yeter. Ne zaman yeter? Eğer arada başka bir dünya kelime konuşmazsa kişi. Evet kelime-i tevhidi söyledi ama sana mesela suizidi bir şey oldu, bir şey yaptı Tekrar buna söylemek gerekir. Kelime-i Tevhid yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Bu. Peki bunu söylerse önce olan kişi ne olur? Nedir bu? Ee, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Menkâne ahr-ı kelamihi La ilahe illallah dehale cennet Buraya Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimsenin bu dünyadaki son sözü son sözü bu kelimet olursa dehale cennet cennete girdi. Yani kesinlikle de girecek anlamına geliyor. Tabi nasip olursa Allah'ın izniyle demek ki bir kişi anda bu söylenirse o kişiyle bunu söylerse o kişinin bu dünyadaki son sözü olursa o cennete gelecek. Peki başka günahlar varsa ne olacak? Tabi bunu Allah biliyor. Allah biliyor. Eğer başka günahları varsa, mahşeredeki mizam tartıda günahlar fazla gelirse tabi günah çekmek üzere cehennem atılabilir. Orada yıllarca, asırlarca yanabilir. Ne var ki cehennemde ebedi kalmaz. Bir gün oradan mutlaka çıkacak. Cehennemi girici anlamına geliyor. Geliyor. Bir de ölcek olan kişi yanında Yasin suresi okunması da çok güzel faziyeti üstündür ...okunması da tabii okuması da bilen bir kişi fazla bağırmadan paters yapmadan önce kalan kişi duyacak şekilde hele ölüm haldeki kişi de yazının okumasını ...kuran okumasını biliyorsa o anda kime pek beceremez... Çünkü gayet beyin karışır beyin karışır ama kulağı takip evet. eder o da buna kalbin devam ederek ona. Yanında Yasin'in şerim acele etmeden böyle yavaş yavaş böyle tane tane tane tane okunur. Eğer bir kişi yanında Yasin okuması ibolursa, olursa o kişiye Mevlam suya kandırır. Çünkü ölüm halinde ki bunu Arapça sekiraltü mev diyor. Yani ölüm sahraşı o. O anda en büyük şey hararet olarak. Ciğerleri kişilerde yanlar, ateş basar, hararet, tabi sıkıntı. Hatta kişi e, ölüm yatağında, henüz tam ölümün tağı gelmeden önce e, kişinin kuvveti var, bilinci varsa, kuvveti varsa kişinin, kişi durmadan ayaklarına uzatır, toplar, elini göğsüne koyar, ne yapar, hareketler. Bu neden? Sıkıntıdan böyle. Ölüm sıkıntısı. Çok zor durum böyle. Yani ölmek kolay değil bu da ölüm sıkıntısı böyle çok zordur ayağını toplar bırakır elini toplar bırakır şey yapar tabi sonra ne yapar artık gücü kuvveti kalmaz can çekime başlayınca kendini salar ama içinde muazzam sıkıntı vardır hararet böyle. işi yanar yanar tabi elden geldiği kadar ona su verilir ama çay kaşığında ama çorba kaşığında ama pamukla sonra sonra tabi zemzem varsa daha da iyi olur su verilir Tabi bunun da ötesinde yanında Yasin-i Şerif okunursa o kişiye Rabbim öyle bir hal verir ki o kişiyi sanki su içmiş gibi ve suya kalmış gibi harati sakinleşir kişinin. Ve ruhunun daha hafif çıkmasına tabi sebep olur. Tabi bir de Ani ölümler vardır. Ani. Mesela bir kalp sektisi gelir. Bir anda hiç ölü verir. Ya yani bir kaza ile mesela defterdir şu durumudur trafik kazaları. Ani ölümler de vardır. Peki bunların hangisi daha iyi acaba? Tabii bize değil tabii bunlar böyle de. Peygamberlik açısından adetlerim mevtül fuc eti. Hüce ani demektir. Ani ölüm Nedir? Rahatın lini mümini. Mümin için o daha iyidir. Rahattır. Ani ölüm. Böyle. Mümin için öyle. Hangi mümin? Gerçek mümin için ani ölüm rahattır. Ölüm arası çekmeden, şoka girmeden, beyni fazla karışmadan, korkmadan nazar böyle. Fazla korkmadan da ani ölüm mümin için Rahattır, daha iyidir böyle. Kendini birden bir halde buluverir böylece. Ama kim için bu? Mümin içindir. Ve esefün alel faciri. Ama facir için bu bir esefdir, teessüftür. Yani zarardır onlar için ziyandır bu. Faciridir, faciri gınahkarlar için. Namazı var, namaz borcu var, kaza borcu var, oruç borcu var haramları tam bırakamamış, tam tövbe edememiş, dünyaya almış, henüz daha ölümü hatırlamamış ama ölüm gelivermiş. Böyle aniden aniden kendi önüne buluverdi. Eyvah! Yandı böyle şey. Yandım böyle şey. Eyvah! Kaza vardı, şuyum vardı, buyum vardı. Yandı gitti. Onun için bu esef, yani teessüf, üzüntü, hüzün onun için eyvah! derken Ama gerçek mümin ölümü hazırlarmış Beşikli namaz düzenini kılmış. Kılamadığı varsa zamanları kazasını yapmış. Orucu tamam. Günahları bırakmış, terk etmiş. Allah yolunda din için çalışmış. İslam için çalışmış. Ölüm hazır. Bunun için nedir? Ani ölüm daha iyidir. Rahat edilecek. Ölüm halinde Kişi ölmeden önce melekleri görüyor. Önce iki melek ikimizden var. Melan görüyor. Kiramen katibine Kiramen Allah katına mükerrem. Kâtipin yazı melekler yalemuna mâtif alıyor. Ne yaparsanız biliyorlar. Hep bize beraber Hepimize var. İki melek var. Sağda solda. Şimdi tabi ki kişi artık ölüm hale geldi mi o artık işi bitiyor. Dürülüyor. O kişi o anda melekleri görüyor. Böyle, görüyor. Yine kişi o anda amel defterini görüyor kişi anda Sana bakacak. Tabi eğer sevapları çoksa sevinecek tabi. Sonuna bakacak. Günahı asla. Tabi sıfır günah biraz imkansız da başlıyor yukarıya. Ama günah azsa tabi yine sevinecek? O anda iki melek bununla vedalaşacaklar. Fi nikâne muttiy an. Eğer bu kişi Allah itaat eden, Peygamber izinden giden, isimlişen kişi ise kala <gülüyor> İki melek birden buna şunu söyleyecekler. Allah seni bizim tarafımızdan hayırlı şekilde mükafatlandırsın. Yani Allah senden razı olsun diye bunu dua edecekler. Diyecekler ki buna ne mutlu sana. Sen çok güzel meclislerde yani Sohbetlerde, manevi fiizlerde, zikir meclisinde, manevi sohbetlerde böyle camilerde bizi oturttun. Oturttun, biz de haber ondan ta teyiz aldık. Ve amelin salihin, ahlartana. Güzel ameller işledin, ameli salih işledin, namazın, orucun, ibadetler yaptığın, korun okudun, Allah'a zikrettiğin, İslam için çalıştığın dini için çalıştın, biz orada hazır bulunduk, sana bir bulunduk. Allah senden razı olsun. Senin sayende biz de ondan çok tatlı feyiz aldık diyecekler. Feyiz tat nedir muhtemelen din kardeşlerim? Ruhun aldığı bir duygu. Bunu tabi insanların çoğunu yaşamışlardır, yaşarlar hepinizde. Büyük evlilerde bu sürekli olur. Feyiz eden şey böyle. Ruhsal zevk. Manevi feyiz denen böyle. Gönüldeki bir huzur. ruhsa bir zevk feyiz. Ki bu bütün maddi zevk hepsini geçer. O kadar tatlı bir haldir. İşte meleklere aynı zevki alıyorlar. Yani üç beş yılan toplansalar bir yeri Müslümanlar. Şu Allah eşim. ...orada günah işlenmeksizin... ...gübet yapılmaksızın... ...orada Allah için... ...diğerli şey Müslümanlar... ...orada mali sohbetler yapılsa... ...korun okudu zikrullah yapılsa orada... ...insanın... ...ruhu... ...ondan nasıl tatfiğe alıyorsam, ...melekler ondan zevk alıyorlar... ...alıyorlar... ...tabii de bunu Allah korusun... ...aksi var Allah korusun... ...eğer ölü mahalle olan kişi Allah korusun adesiz, namazsız, din ilgisi olmayan kişi, başıboş yaşamış, haş alda emir hiç hatırlamamış, Peygamberi bilememiş, hiç yaşayan kişi ise iki melek ona kızıyorlar. O zaman ona şöylecekler: Allah şükür senin gibi habiz ruhtan yani kötü pişten kurtulacaklar bu şekilde. böyle şey. Çünkü bu iki melek zavallı Açmak lazım onları da. Allah korusun. Mesela bir kişi işkili gazinoya gidiyor. Kadınlar yarı çıplak salçalı bir salona gidiyor. Salçalı, cazalı salon -sal -sal -sal Kadınlar Kadında kıza yarı çıplak. Erkeklerin çoğu alkolük. Birbirine sarılmışlar ki el dokunması haramdır. Sağda havayı vuruyorlar böyle şey. Işte. Oraya gitmiş. İki melek onlara mecburaya girmeye böyle. Allah sıkılıyorlar böyle. Yani kişinin meleklere verdiği eza, cefa kişi yeter böyle. Işte. İnsan bunu böyle. O kadar. Ta bunun gibi Allah korusun kişi abdesti, namazsız böyle haramlara giden, günahlara yerle giden kişi ise Allah korusun işte mektebe buna ve Dubai'ye oraya. Yani. Allah şükür sen gibi habis ruhtan kurtuluyorsun buna diyorlar kendisine. Sahabe ikramdan Ebu Sebi huzur-u vardır. O şöyle yürüyor. Ben diyor peygamden aynı şeyi işittim ki diyor. Peygamberden şunu duydum böyle diyor. Yakulü. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri diyor. İnnel meyyite. Ölen kişi. Yarifü men yalsilühü. Onu kim yıkıyor? Yıkayanları bilirdi. Görüyor böyle bak. Ölen kişi onu kim yıkıyor? Yıkayanı görüyor. Ve men yahmilühü. Onları, ölen kişi kimler taşıyor tabutunu? Kimde yükleniyorlar, onları görebiliyor. Ve men yüdlihi fi kabrihi. O kişiyi kabrine kim indiriyor? Kabrine mesela kim indiriyor? Hepsini görebiliyor, buyuruyor. Bunları biliyor, buyuruyor. Bir gün talebeleri Hazimam'ın Gazali'ye sohbete sormuşlar. Talebeleri, öğrencileri, in talebeleri tabi. Hocam demişler, Ölüm nasıl bir şey? İnsan nasıl ölüyor? Ölen kişi şey ne oluyor? Kendini biliyor mu? Ne oluyor acaba? Sormuşlar buna. Koca imam gazali. Biliyorsunuz büyük Hem zahir ilimde, Kur'an, hadis, fıkıh hepsinde, hem maneviyatta, velayet makamında çirpan yani şey. bir hakandı. Tam kemale bir evlullah. Ve durmuş da şöyle demiş talebelerine: Yavrularım demiş. Bir şeyi tatmadan bilinmez demiş. Ben lem yezük, lem yarif arif. Bir şeyi tatmadan tam bilinmez demiş. Önce ben kendi ölümü tadayım, öleyim yani demiş. Öleyim, ölümü yaşayayım, ben sonrası anlatırım demiş. Tabi evliya kiramet sahibi. Şimdi tabi dedi ki, hocam ama Ese öldüten sonra bizi nasıl anlatırsın bunu? İnşallah anlatırım diyor. İnşallah anlatırım diyor tabi. Öyle kapını tutan mesele. Tabi zaman geldi. O da Mevle'ye kavuştu. 55 yaşında iyiydi. Yani daha dini sağlıklıydı kendisi de. iri yapılıyordu kendisi de. Yaş 55'ti. Genç yaşında daha rahmetli oldu rahmet oldu. Öldüğü gece mezara konmuşlar öldüğü günü. Öldüğü gece kendisine ölümü soran talebelerin her birisinin rüyasına o gece geliyor. Hepsine de. Başına gelmiyor böyle. Yani o gün sohbetinde, ders halkasında bulunan talebelerin hepsinin rüyasına o gece geliyor. Onlar şöyle diyor. Evlatlarım diyor. Sizi bağım diye filan zamanda ölümü sormuştunuz. Hocam ölüm nedir? Nasıl ölünüyor? Ölen kişi ne olur sormuştunuz. Ben size söz vermiştim Allah'ın izniyle diyor. Ben kendim ölüme tadım yaşayayım, haber diye. İşte bugün bir ölümü yaşadım, ölüme tattım, öldüm, kefene giydim, mezara girdim. Şimdi gelin işte bunu haber vermeye diyor. Sözümü yeni getirmek için geldim. Abi her biri şimdi merakla ama rüyalarında her birde de rüya sadıka açık, net olur, berrak olur. Öyle karışık olmaz. Akılda kalır rüya sadıka. Açık görüyorlar. Şurası diyor. Yavrularım diyor. Hastandım tabi birdenbire diyor. Ben dedi ölüm yatağına yattım. Ece yastığına başımı koydum. Artık öleceğimi anladım diyor öleceğim anladım ama e, tabi birazcık korku geldi bana da acaba dünyam nasıl geçti acaba beni yaratan Rabbim benden razı oldu mu acaba dini aldandı mı bende acaba acaba nasıl öleceğim imanımı kurtaracağım mı acaba Böyle diye düşünürken bir ses duydum diyor İlahi ses. Bütün hücrelerim onu duydu. Bana bir feyiz geldi böyle diyor. Ruhsatiyah geldi diyor. Bana Rabbim şeref buyurdu anda diyor. Bismillahirci'i ila Rabbiki raliyete merdiye. Bana meren böyle buyuruyor diyor. Irci'i ila Rabbiki Ey ismi Muhammed'tir, Ey Muhammed kulum Rabbine dön gel artık. Dön Rabbine. Ben yarattım seni, bana dön gel. Ne olduğun halde, razı eden, benden razı olarak. Merdiye, ben sen razıyım. Rabbimin diye bu hitabını duyunca, bana öyle bir hal geldi ki, ruhsaz, zevk, malevi, feyiz, o kadar tatlı bir hal geldi diyor. Ve, bana yerim gösterildi diyor. Yani hem kabrim gösterildi, ondan sonra bana Rab diyor cennete yerleşeceğim yer bana gösterildi diyor böyle. Ben de cihanda bakarken mer azali selam gelmiş, canımı almış, ruhum bedenim ayırmış Ben ne azali gördüm. Dedi öldüğümü fark ettim ben diyor. Cihanda bakarken diyor. Gözlerim kamaştı. O güzelim cennet, o şarşa cennet, melekler, huriler, kafır açıldığım bakarken öyle fark edemedim diyor. Bir ara diyor kendime geldim, baktım diyor Allah Allah ben çok sağlıklıyım, sağlıklıyım. gene baktım diyor, hararetim yok, o güçsüzlüğüm yok, hastalığım yok, gayet bir haldeyim ama tatlı ruhsa feyiz içindeyim, tatlı haldeyim. Etrafa baktım diyor, evde değil, başka bir alemdeyim diyor. Dünya değil, başka bir yerdeyim. Biraz sonra diyor, dünyaya gönderildim diyor. Dünyaya dönüm geldim, doğru evime geldim diyor. Baktım diye, evimin dış kapı önünde bir kabuğu yığılmış. E kendi tabii zamanın çok ünlü olduğu için, ölümü duydu duyulmaz herkes koşmuşlar. Yani binler kişi bir haber vermişler koşmuşlar buna İman gaziyi öldü derdi. Baktım diye ev önünde muazzam bir kalabalık. Tabii bu kendi öldüğünü bilmiyor. Ruh halinde ama onun hepsini tabii görüyor. Onlar açığın merak ediyor soruyor. Ne oldu niye topladınız buraya? Ne var bu evde? Kimse bana cevap vermedi diyor. Allah şaşırdım diye içe girdim diye baktım diye evde diyor Hanımı ...gördüm önce diyor, hanım diyor... ...oturmuş, ağlıyor... ...hanıma soruyorum diyor, hanım neye ağlıyorsun... ...ne oldu, ne var ...ne bu kalabalık ...hanım diyor, ne benim yüzüme baktı... ...ne bana cevap verdi diyor... ...o da bana cevap vermedi diyor... ...dedim diyor, Allah buna niye bana küstü acaba... ...ne oldu bunlara... ...işe girdim diyor, yattım odaya girip... ...baktım diyor, orada... ...bedenimi gördüm diyor... ...bedenim uzatılmış üzerine beyaz bir şey örtmüşler orada bedenim yatıyor diye. bunun üzerine buna bazı talebler için sormuşlar hocam peki sen başka bedenin başka mı sen nasıl bedene bakıyorsun o şekilde şeye cevap vermiş bir insan demiş eli omuzdan kolu kesilse ayağa kalçdan kesilse bir yere konsa. o kişi demiş nasıl ki kesik koluna kesik bacağına nasıl bakıyorsa işte bende bedeneme öyle baktım demiş. Ben başka yerim demiş. Yani ben bendeyim. Akıl, bilinç, hepsi bende. Bedenem artık bir organ şeklinde yatıyor. Ölüm anadın. Ve sonra sayıyor. İşte filan filan geldiler. İşte beni kaldırırlar. Yıkarınca beni götürdüler. Filan kefenemi biçti. İşte filan kişi yıkadı. Filanlar suyumu döktüler. Filanlar kefenimi girdirirler. Tabutuma koydular. İşte cenazemi taşıyanlar. Tabi on binler kişi gelmiş sene Namazı filan kıldırdı. Mezara şu şu indirdi. Bunları sayıyor. Peki hocam, sonra Ne yaptı mezarda? sayıyorlar Ne yapacağım mezarda? Diyor. Tabi ilk mezara girerken diyor, şöyle bir düşünüm diyor. Ben yani ben de ölmüşüm demek ki. Ben de gireceğim mezara diyeten diyor. Mezara girdim diyor. Rabbim buradaki diye mezara ya kabir vesi'lehu kuluma genişle. Açıl. Gör diyor. Mezar genişledi diyor. Artık gözümün görebildiği kadar genişledi diyor. Cennetten pencere açıldı. Cenneti gördüm. O arada iki melek gelirler diyor bana soru sormaya men rab ve ma din ve men nebi yüke bana sorma sorular diyor. ben diyor o anda gülümsedim diyor onlara karşı Dedim ki meleklere diyor melekler işte bana Rabbim soruyorsun Rabbim kim de zaten benim bir tek Rabbim vardı dünyada artıda ben bir an unutmadım Rabbimi Rabbim değişeyim yandı benim için. diyor ki meleklere diyor meleklerin bırakın kolumu ona salmayacak öyle diyor. İşte de şimdi siz söylenmiştim. Onu size geldim, kurtulmak geldim diyor. Peygamber şu görüyorsa Hazreti اِدْشُنُوا مَوْتَاكُمْ وَاسْتَكُوَا مِنْ salihine. Peygamber şöyle Aleyhissel mevtalarınızı salih kişi arasına gömünüz. Mevtalarınızı mutlaka yani iyi insan arasına gömünüz Peygamber'e. فَاِنَّ الْمَيْيِتَ Meyit de o mevta ölen kişi de Yeti ezza cari su'i. Çünkü meftah eğer yanında günahkarlar, fasıklar, münafıklar olursa, ondan eza eder peygamberimiz buyuruyor. Kemayet ezzel hayy bir cari su'i. Hayatta olan kişi nasıl ki kötü komşusundan eza duyuyor, ikrar ediyor, tiskiniyorsa ölen kişi de eğer kabir komşuları Kötü olursa, ondan eza duyar, buyuruyor. Gerçekten bu şekilde muhtemem kardeşlerim. Ee, özellikle mesela bahçeli evlerde, kişinin komşusu, ahlaki, güder yüzse böyle, Allah'tan korkan, haramdan sakınan kişi ise, onda insanın bir zararı gelir mi? Gelmez. Bir de temizse böyle, bahçesinde ağaçlar var, çiçekler varsa, güzel kokular gelir, daha gelmez. Ama kişi kötü komşu olsa, alkolük, kumarbaz, uyuşturucu kullanan kişi, ahlaksız kişi, fuhuş kişi Allah korusun, eve gelir bağma, çarma, anamı der çocuğun devre kabu gürültüyor, pişti bu Demek ki kabir komşusundan, bunun tabi daha önemli kabir komşusundan iyi araya kişi gömme gerekiyor. sahabe şebri'le razı ve biliyor, sellem diyorlar. İza aleyhi fakale. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hayattayken peygamber Aleyhissalatu vesselam'deki bir sahabeden biri, bir mümin karışımız o zaman vefat edip de gömüldükten sonra İza furuka min deftin meyti. Ölen kişinin definishi tamutan sonra yani topuk örterildi düzeltildi daha sonra ve kafa aleyhi peygamberin söz ettileri ölen kişinin başına böyle ayak altı dikilmiş Fekale. peygamber şura buyurmuş istafru li peygamber şura buyuru esabına bu kardeşin için onun adına İstiğfar, yani tevbi edin. Onun af olmasını Allah'tan dileyin. Veselü lehü tesbide. Onun için de bir de onun kavli sabitte kalması için, yani kelime tevhidi söyleyebilmesi için, şaşırmaması, korkması için ona dua edin. Allah yalvarın. Fin nevül 150. Çünkü o şu anda artık ona soru soruluyor. Peygamber ya. Tabii peygamberler hatta evliyalar onlar kabirdeki hali görürler muhtemelen. Zaten evliyalar hatta ilk keramette budur. Keşfül kubur derler. Bir kişi e, Allah yolunda yürürse ila samimiyetle başka amacı yok. Makam istemiyor. Hatta mani makam bile gözünde yok. Sır Allah diyor Celalü Allah isteği kişi igrazdaki kişi bere çalışırsa ve evliya makamına kişi ulaştı mı buna böyle ilk keramet keşif kuburdur. Bu sürekli olmaz ama bazen olur böyle keşif kubur böyle bir şey. Kişi otururken muraka halinde, zikir halinde, namazda bile hatta bazen ona bazı kabir hali görünür böylece yakınlarının, tanrıdıklarının falan böylece kabrik hali olduğu gibi görevleri görev böylece. Azabı mı çekiyor, rahatta mı çekiyor? Tabi peygamberler bunu her zaman aşık gördüler böylece. Peygamber böyle buyurdu hesabına Yani öyle yapmamız gerekiyor. Demek ki aziz cemaatimiz, muhterem kardeşlerim e, mertan gömülükten sonra tabi orada bulunanlar gidemeyen hanımlar da evide evde, kalanlarda ne yapma gerekiyor? O anda iki şey yapması gerekiyor. Bakın. Bir, ölen kişi adına istiğfar. Ya Rabbi ne olur sen bu konu affet Ya Rabbi. O günahını bağışla Ya Rabbi. Affet ve Onu kavli sabite tespit eyle. Yani kelimeyi tevhide şaşırmadan onu söyleyebilsin, söyleyebilsin diye dua etme gerekiyor. Çünkü bayağı sürüyor kabir. sor bayağı sürüyor. Ebu Davut'ta, Badişerif'te yine bir gün bir kadın, saliye kadınmış yani. İslam'ı yaşayan tesettürü yerinde, ahlakı yerinde güzel bir kadıncağız bir gece rüyasında kendisinin öldüğünü görüyor. Bazen allah Teala kullarını uyarı için Kulun daha iyi olması için Mevla'nın bazı şeyi gösterir Mevla rüyasında. Bu kişi de rüyasında açık net bir şekilde öldüğünü görüyor. Öldüğünü görüyor. Tabi bunu alıyorlar işte. Teneşeği koyuyorlar. Yıkıyorlar. Kefenliyorlar. Yıkayanları da görüyor. şunu görüyor. Kefeni giydiğini görüyor. Tabuta bindirildiğini görüyor. Namazı kılınıyor mezara götürülüyor mezara indiriyorlar kendisini hepsini böyle görüyor mezarda tabi görüyor üzeri örtülüyor ruhlara bir şey engel olmaz görüşlerine ruhlara engel olmaz o toprak duvar onları engel olmaz görüşlerine onların işte şeffaftır ruhlar için bu bir tabi mezara üzeri örtülmüş okunuyor tabi birkaç şeyler cemaat da gidiyorlar arkandan bakıyor ...tabii kolasını görüyor... ...kardeşini görüyor... ...oğlunu görüyor... ...komiserini görüyor... ...arkadan bakıyor... ...herkese böyle... ...tıpış tıpış gidiyorlar... ...işte o an... ...çok zor geliyor... ...gerçekten çok zor bir an işte... ...çok zor bir an... herkesin gidip tek kalması... ...ondan mezarında ...hele bazen ikinden sonra gömülünce... ...arktambi gömülünce... ...o anda daha maksunda oluyor... ...arkandan bakıyor... sonra göremiyor ayak sesini duyuyor. Hadi şeri bu da sabittir. Ayak sesini duyuyor yakış terembece. Tabii arkadan bakıyor. Onları da şöyle bir de görüyor. Kimi mahzun böyle öyle baş önde üzgün üst, üzgün gidiyor. Kimi de güle güle gidiyor, konuşuyor, güle güle gidiyorlar. Arkadan bakıyor onlara. İşte o an ölen kişiye çok mama, çok zevkiniz kaldan Zor geliyor. Tam bu kadın cihaza böyle mezarında gömülüyor. Çamal gidiyorlar, arkadan bakıyor, kendine bakıyor, mezarda, kefen içerisinde yalnız kaldı. Derken sanki bir deprem oluyor, bir gürültü, gürültü bir gürültü kopuyor, şimşek çakar gibi bir ışık, nur beliriyor, iki melek hemen bu yana geliyorlar. Buna başlayışını, kabir sorusunu soruma başlıyorlar. İlk soruları birinci Men Rabbike, Rabbin kim? Rabbin kim? Seni yaratan, seni yöneten yönlendiren, sen diyen Rabb kimi inandın, kime iman ettin? Rabbin kim? Bu kadın o kadar korkuyor ki tabi zor şok geçiriliyor tabi ölüm arasından geçmiş, azali görmüş, çok içerisinde kadın düşünüyor benim Rabbim kimdi Allah, ismini Allah unutuyor muhteremler unutuyor böyle şey Aklına geldi bir olay çok muhterem bir kişi vardı Allah ahmet eylesin çok muhterem yani evliya bir kişi vardı bunu kim ziyarete gelse tabi dönüşte bazıları buna derlerdi ne olur işte bana dua et bana dua et deyince bu şu dua derdi Allah ismini unutturmasın Allah ismini unutturmasın Allah kimisi unutturmasın böylece böylece bunu pek anlayamadım böylece Tabi sonradan fark ettim. Bakın şimdi size anlayacağız bu durumu inşallah. Şimdi kadına soruyor melekler. Ama sanki gök böyle. Öyle ses gürültüyor. Ben Rabbim kim? böylece. Rabbim kim? Kadın düşünüyor. Rabbim kim diye Allah aklına gelmiyor bak. Unutu ismini Allah koru bakınız. Aklına gelmiyor kadın böyle. Tabi cevap veremeyince Melekte daha bahriyorlar. Men Rabbike. Sanki mezar sarsılıyor. Deprem oluyor. Men rabike. Rabin kim? Kadın daha da korkuyor. Kan daha korkuyor. Kadın muazzam şokta korkuda. Derken kadın bir bakıyor bir ara. Mezaran başlığından biri geliyor. İçeri giriyor mezar. İnsan. Yok nurlu. Birisi içeri giriyor. Ve kadına şöyle diyor. Rabbim Allah de. Rabim Allah diyor kadına. Hemen kan toparlıyor kendisinde Rabbim Allah de Tekrar Tekrasında Rabbim Allah deyince daha sonra geçiyorlar işte. Ve Dinin dini ne? Din İslam. Peygamberin kim? O Aleyhisselam Hazretleri. Bunları söylüyor işte. Kıblem, Kabe, Kitabı, Kore, Kerem, böyle şey. Bunlara cevabını veriyor. Melekler gidiyorlar. Gidiyor melekler. Kadın şerbiye, bir oktu oh ruh hali. Zaten korkan ruh muhteremler. Yani korkan, hüzün, kıvanç, hep bunlar ruhun sıfatları bunlar. Yoksa bu hücreler bilmedi bunlar. Ruhsal harta bunlar. Kadın şöyle bir oh çekiyor, bir şey geliyor sanki. Bir anı bir şokta gene kalıyor. Sonra dönüyor mezara gelen kişiye. Gelen kişi dönüyor. Hay Allah senden razı olsun be. ...en sıkıldığım anda... ...sen bana yardıma geldin buraya... Diyor. ...hocam da gitti... ...oğlum gitti, kardeşlerim gitti... ...yeğenlerim gitti... ...amca dayım oğulları gittiler... ...komşularım gittiler... ...kimsem bana fayda dünyadan... ...dünyam bitti... ...insan fayda bir kimseden bana... ...en sıkıldığım yalnız kaldığım anda... ...sen geldin... ...Allah sen ol ...sen kimsin... ...sen kimsin... ...o insan şeklinde ama çok nurlu kişiye cevap veriyor... Ben senin kıldığın beşeket namazım diyor. Allah Teala beni bu şekilde soktu. Kıyamete kadar seni yalnız bırakmayacağım. Sana arkadaş hocam kabliyimdir böyle. kalacağım. Senin kıldığın beşeket namazım. Allah beni bu şekilde soktu. Şimdi kadın tabi rahatlığı içinde. Sualini artık Hesap bitti herhaldeyle. Azaptan kurtuldu. Yanına bir de arkadaş geldik. Hem kadın şeklinde Kadına gelir, erkeçten gelir. Kadın şekli yanına, arkadaş da geldi. Allah sen razı olsun ama diyor. Peki diyor, madem benim da, niye daha önce gelmedin? Sen öldüğümü duymadın mı? Mezara konduğunu sen duymadın mı? Niye geç kaldın? Ben çok ama çok korktum, o kadar korktum diyor. Aşırı korktum diyor. Niye daha önce gelmedin? Namazı gülümsüyor. Sen de beni biraz geç kılardın. Onun için bana Rabbim hemen izin vermedi. Biraz geç geldim diyor. Heş işin yapayım, hele bunu yapayım bakayım derdin diyor. Biraz beni geç kılardın diyor. Onun için biraz geç geldim diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim bakınız, beşreket namazını kılanmış. kalmış böyle. böyle. Haramdan kaşına böyle. Bir beten kaşına. Haram yemeye kardeşim. Şey. İyi ahlaklı kişiymiş. Namazını az geç kıldığı için namazı geç geliyor. Ya Allah korusun. Namaz kımarine ne olacak? Ne olacak şey? Bir Arap şairişiyle bürüyor. Vel kabr sandukul amel. O kabir amel sandığı işte. O mezar amel sandı. Kişi ne yapmışsa onlar da bulacak. Olacak şey. Nasıl insan ne ekerse o çıkıyor. İnsan gül dikmiş gül çıkıyor. Çiçek, çiçek çıkıyor arkadaşlar. Şey. Dikenli bir şey ekmiş tabi diken çıkıyor şey. O çıkıyor. İnsan dünyadan ne götürürse işte kabrinde kişi onları bulacak arkadaşlar. Şey. dünyada üç tane diploması var ve ayrı fakülteden şu gelen yerin genel müdürüymüş, bakanlık yapmış, şu şu makamları yapmış, şu makamlara gelmiş, rütbeye gelmiş, gelmiş, gelmiş. Var mı orada geçiyor bunlar? Geçersiz. O da geçersiz böyle işi. Işte. Hepsi geçersiz böyle işi. Ve dünyada şu kadar muazzam Seyyid arkadan kalmış. Şu kadar muazzam hesabını bilmiyor böyle. Kalmış. Onlar da geçerli mi? Yok, geçersiz onlara böyle. Geçersiz. Ne geçiyor orada? Ne götürmüşse onlar da geçerli işte. Önce imanı, Allah sevgisi, imanın da bir kemal olgunluğu var. Öyle kuru, ham iman olmaz böyle şey. Mesela bir karpuz diyelim, kavun diyelim böyle Henüz daha olmamış karpuz, bembeyaz daha, katı, tatsı, renksiz karpuz, yenir mi? Yenmez böyle. Kavun, ham kavun, ham kokuyu olmamış da, ham meyve, üzümde ekşi de olur mu kuruşumda olur mu olmaz ne olacak olgunlaşması bak kemaziye mi olgunlaşması böyle karpuz olacak böyle kıpkırmızı olacak tadı olacak kavun bal gibi olacak üzüm böyle bal gibi olacak portakal ferahı tatlı olacak olgunlaşacak işte iman da böyle ben Allah'a inanıyorum böyle kuru yaman kork üzüm gibi böyle olmayan, benmez, tatsız, rengsiz karpuz gibi mutludur. İman da bulacak. Nasıl olacak bu? Kişi gönlünde Allah sevgisini biraz bulacak gönlünde böyle. Allah seviyor musun? Seviyorum. Yok. Allah nasıl seyirin belli olur? Allah almak yolu şey Kişi kimi severse onu çok anlar. Kişi birisinin gerçekten seviyorsa kişi ona itaat eder böyle şey. Allah'ın böyle oluştuğumuz Yani gönlümüzde eğer imanın tadını dünyada bulabilirsek böyle şey. Allah sevgisini gönlümüzde tadabiliyorsak böyle. Ve bu imanla da namazımız biraz tatlı oluyorsa namazın böyle zevkli olursa namazın böyle. Yani namazın böyle sevgimli oluyorsa namazımız Allah ed ediyorsak işte imanı kamil deniyor iman kamil. Sonra tabi mezara ne girecek? Amellerimiz yüze bakar. Böyle. Önce namaz geliyor. Namaz geliyor. Sonra kişinin orucu da gelecek böyle. Okudu Kur'an da gelecek böyle. Her biri başka bir nurak şekillerde oraya gelecekler. O kişi mezarı genişleyecek, genişleyecek genişleyecek mezarı. Hatta tabi sual verten sonra kişinin azabı olmayınca onun mezarı Öyle bir alem olacak ki sanki bir bayram hoca o kişi için ben o kişi için önceki ölenleri hangi azapta değilse azatı onlar tabuğular tutuklu onlar ona gelemiyorlar böyle önce ölenleri annesi, babası amcaları dayıları dedeleri, deenirleri böyle karıştır evlatları yakınları hangileri azapta değilse serbestler ...onlar hemen gelecekken mezarına... ...gelecektiler. Tabi buradan uğurlandı. Genelde tabi... ...gözyaşıyla böyle hüzünle... ...diyen yani artı uğurlandı. Ama orada... ...sevinçle orada karşılanıyor. Ne benziyor bu? Yine dünyaya gelen çocuk gibi. Yapalım. Şu dünyaya geldi mi... ...hemen... ...efendim işte... ...tabi doğumu kutlama, gelmez, ziyaretme... ...sevinme... Hele böyle ilk çocuk beklenen çocuk böyle e, dinine geldi mi anne de baba da da çevresi etrafları da onu güzel karşılıyor böylece karşılıyorlar. İşte ölen kişi de ölen kişi de tabi ama azaptı olmazsa böylece, olmazsa geliyorlar tabi ana baba elal karı kine varsa böyle mesela alem oluyor böylece hele biraz daha iyi insansa bazı evliyalarla bir bağlantısı varsa, ruha sevgisi varsa evliyalara böyle, sahabelere, peygamberlere varsa, gerçekten bir bağlantı sevgisi varsa, onları hatırlıyorsa dünyada, onlar izlenen gidiyorsa, onları ruhuna vurduyana hileye gönderiyorsa, onlar da gelecekler. Onlar da gelecekler. Mesela, asreye giden bir genç, asreye giden bir genç, ve asreye gittiği yerde, eğer şöyle yüzbaşı, binbaşı, albay, yarbay, hele general fembe yakınları, varsa, yakınları varsa, nasıl olur mu orada? Şimdi mezarı o şey olacak. Oradan başta generaller de evliyalar. Evliyalar geldi mi mezarına, onların tatlı feyzi o anda, ruhsal zevkleri böyle, nurlar onlara. Onun mezarı bayramı, bayram bayram olacak, bayram olacak. O kadar güzel olacak. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Öyle kişi o anda böyle o ortamda o kadar tatlı hal gelecek böyle. O kadar huzuru bulacak. Tatmın olacak bir tür ruh olacak orada. Öyle hal yaşayacak. Yakınlar görüşecek. Dice ki Ya Rabbi Ya Rabbi ne olur Ya Rabbi bana izin ver de eve gideyim de onlara bu durumu haber vereyim. Onlar üzülmesin hem onu önüne korkmasın onlar. Mevlamur diyecek ama yok kolum bana izin yok. Neden? iman gaybi bu açısı görülse imanın değeri kalmaz be. İman gaybi. Ben böylece işte o alem gerçekten dünyadan çok ama çok dahi. Daha geniş bir alem. Ruhsal alem. Yani kişinin beden kaydı nedir? Beden bağlansın, kişinin kurtulması. Bedenin bağlantısı. Bedende Uyku var, yer çekimi var, tuvalet derdi var, saç çırnak büyümeleri var, yeme içme zorlukları var, zorlukları var, havaya soluma zorlukları var, kışın ısırma, yazın serinleme şey, sorunları var, var da var, var da var. Sonra tabii dünyanın derdi bitmez. İnsan kendi başına gelir, yakınlar gelir, imtihan dünyası. Hele bundan sonra her zaman artık barış. İmtihanlar bir bundan sonra. dünya Her şey merkez şey girmiş artık dünya bence. Doğal dengelerin bozulduğu hayat tatlılaşıyor artık bundan sonra. E şimdi tabii öyle bir güzel alem vardı orada. Bu gerçek bu. Orada gidiliyor oraya da. Orada gidiliyor oraya da gidiliyor orada. Bunun için elimizden gelip inşallah Teala, ölümü hatırlayalım. Ölümü unutmayalım. Ve ölümden sonrası için ne lazımsa onları oraya Elimizle götürmeye çalışan bu de. Buna çalışayım inşallah Teala. Tabi öncelikle imanımızın kemali böyle. Allah çok hatırlayalım. Allah çok ederim Allah'ı sevenleri de sevelim böyle. Bütün müminleri sevelim. Öncelikle de ondan sonra beş vakit namazımızı vaktinde düzenli kılmaya çalışalım elimizden geldiği ölçüde... ölçüde... önceliği namaza verelim... önceliği namaza verelim vereceğim... ve namazımız da... güzel kılmak çalışalım... namazımızda. da... tabi ramaz orucumuz vereceğim... ondan sonra... geldiği kadar yine... ibadet... söz ibadet var mesela... kişi oturduğu yerde... Fatih-i Şerif'i okur... İhlas yani Kur'an okur kişi, ayet-i kürsi okur, amenresulü okur yani kişi ne biliyorsa bilen kuranı okuyabilir. Bunun dışında ibadet çok. İşini yaparken de, yoluna giderken de Allah zik eder. La ilahe illallah, la ilahe illallah der. Siz bir hamdihi gibi böylece Allahu ekber, Allahu ekber. Peygamberi şerifi getirir. Nedir bunlar? Demin olun, bunların her biri manevi topraktan bir tohumlar bunlar böyle. Mutlaka orada çıkacak bunlar karşımıza muhtemelen. Ed-Dünya mezatul ahireh. Dünya ayretin tarzı işte bu muhtemelen. Böylece. Kişi bir besmele çekmiş. Kişi bir Allah demiş, bilinçli demiş böyle. Kocaman aş olacak böyle. Meyve verecek cennetine inşaatı ala. Mevlamıza tabi dua edelim birbirinin için. Allah Teala cümle inşallah gafletten korusun. Ölümü hatırımı Rabbim nasip etsin. Ve daha iyisi önemlisi, ölüme hazırlanmayı nasip etsin inşallah. İllahi Teala Fatiha.